İrsa Han'oğlu Boğaçhan hikayesi. Hanlar Hanı Bayındır Han her yıl olduğu gibi bu yılda ziyafet veriyordu. Bu büyük ziyafet için Şam eşi büyük çadırını yeryüzüne diktirmiş, yerlere ipek bin binbir halı serdirmişti. Attan aygır, deveden erkek, koyundan koç kestirmiş, konuklar içinse bir yere akçadır, bir yere al çadır, bir yere kara çadır diktirmişti. Oğlu olan ak çadırda, kızı olan al çadırda misafir edilecek, oğlu ve kızı olmayanlar kara çadırda misafir edilecek, altına kara keçe döşenecek, önüne kara koyun yahnisinden konacaktı. Yerse yesin, yemezse kalsın gitsin. Oğlu kızı olmayanı yüce tanrı lanetlemiştir. Biz de lanetleriz diye emir buyurmuştu. Oğuz beyleri her yıl olduğu gibi bu yılda Bayındır Han'ın ziyafetine akın akın geliyorlardı. Dirse Han da sabah ezanıyla birlikte kırk yiğidini yanına alıp Bayındır Han'ın ziyafetine gelmişti. Onu alıp kara çadıra koydular. Altına kara keçe serdiler, önüne de kara koyun yahnisinden koydular. Bunu gören Dirse Han... Bre yiğitler, Bayındır Han benim kılıcımdan mı gördü? Soframdan mı gördü? Benim ne eksikliğim gördü ki... ''Benden eksik, benden aşağı kişileri al çadıra, ak çadıra oturttu da beni kara çadıra oturttu.'' Diye sordu. Bayındır Han'ın yiğitlerinden biri... ''Bayındır Han, oğlu olan ak çadırda, kızı olan al çadırda misafir edilecektir. Oğlu kızı olmayanı yüce tanrı lanetlemiştir. Biz de lanetleriz. Onun için oğlu kızı olmayanlar kara çadırda misafir edilecektir.'' buyurdu. deyince Dirse Han yanındaki yiğitlere... Kalkın yiğitlerim gitmek gerek Bu kara ayıp bana ya bendendir ya hatundandır Dedi hep birlikte kalktılar Kara çadırı terk edip evlerine döndüler Dirse Han hatununa Beri gel başımın tahtı evimin bahtı Yola çıkıp yürüdüğünde selvi boylum Kara uzun saçı topuğuna sarmaşanım Kurulu yaya benzer çatma kaşlım Çift badem sığmayan dar ağızlım, gül elması gibi elma yanaklım. An bayındır bir yere ak, bir yere al, bir yere kara çadır diktirmiş. Oğlu olanı ak çadırda, kızı olanı al çadırda. Oğlu kızı olmayanı yüce tanrı lanetlemiştir. Biz de lanetleriz deyip onları kara çadırda misafir edin buyurmuş. Benim de oğlum kızım olmadığı için kara çadıra oturttular. Önüme karakoyun yahnisinden koydular Yersen ye yemezsen kalk git dediler Ben de yiğitlerimi alıp geldim Senden midir benden midir Güce Tanrı bize bir oğul vermez nedendir? Diye sorunca Dirse Han'ın hatunu söyledi Görelim ne söyledi Be hey Dirsehan. Bana acı söz söylemeyi bırak Kalkıp yerinden doğrul Alaca çadırını meydana diktir Attan aygır Deveden erkek Koyundan koç kestir, ziyafet ver. Aç görsen doyur, çıplak görsen giydir. Yüce Tanrı'dan dilek dile de, belki bir ağzı dualının hayrı için Tanrı bize bir oğul verir. Deyince Dirse Han Hatun'un söylediklerini dinledi. Büyük bir ziyafet verdi. Aç görse doyurdu, çıplak görse giydirdi ve dilek diledi. Bir ağzı dualının hayır duasıyla Dirse Hatun gebe kaldı. Bir süre sonra da Yüce Tanrı'nın izniyle bir oğlan çocuk doğurdu. Eye kemikli uzar, kaburgalı büyür derler. Zaman akıp geçti. Oğlan 15 yaşına bastı ve günlerden bir gün Bayındır Han'ın karargahına gitti. Orada iki arkadaşıyla oynuyordu. Bayındır Han'ın bir boğası, bir de erkek devesi vardı. Boğa öyle kuvvetliydi ki taşa toz vursa un ederdi. Deve de ondan aşağı kalır değildi. Bir yazın bir güzün boğayla deveyi kapıştırırlar, bu muhteşem kavgayı seyrederlerdi. İşte Dirse Han'ın oğlunun gittiği günde bu günlerden birine rastlamıştı. Bayındır Han'ın adamları deveyle dövüşmesi için azgın buayı meydana getireceklerken ellerinden kaçırdılar. O arada meydanda aşık oynayan Dirse Han'ın oğlunun arkadaşları buayı görünce kaçıştılar. Oğlancık kaçamadı. Boğa sürdü, oğlanın üstüne geldi. Öldürmek istedi. Oğlan boğanın alnına ya Allah deyip öyle bir yumruk vurdu ki boğa geldiği yere geri gitti. Sürdü, bir daha geldi. Oğlan bu sefer yumruğunu alnına dayadı. Bir boğa yüklenir, bir oğlan. Yenişemezler. Oğlan birden akıl edip boğanın alnından yumruğunu çekince boğa tepesi üstü düştü. Bıçağını çekip hemen boğanın üzerine çullandı ve başını kesti. Bunu gören Oğuz beyleri oğlanın etrafını sardılar. Aferin dediler. Dede Korkut'a haber salalım bu oğlana ad kusun. Alıp babasına götürsün. Ona babasından beylik istesin dediler. Dede Korkut geldi. oğlana aldı babasına götürdü ve söyledi. Görelim ne söyledi. Ey Dirsehan! Beylik ver bu oğlana. Taht ver. Erdemlidir. Boyu uzun bedevi at ver bu oğlana, binit olsun, hünerlidir. Ağlından on bin koyun ver bu oğlana, şişlik olsun, hünerlidir. Develerinden deve ver bu oğlana, yüklet olsun, hünerlidir. Büyük büyük evler ver bu oğlana, gölge olsun, erdemlidir. Oğlun... Bayındır Han'ın ak meydanında cenk etmiş, azgın boğa öldürmüştür. Oğlanın adı Boğaç olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin. Divsi oğluna taht verdi, beylik verdi. Verdi ama babasının 47 Boğaç Han'ı kıskandılar. Beylik alıp tahta çıkınca bizi tanımaz oldu. Şunu babasına çekiştirelim de onu öldürsün. Bizim de hanın yanında değerimiz yeniden artsın diyerek içlerinden iki sözcü seçip Dirsehan'a yolladılar. Sözcüler söyledi. Görelim ne söyledi. Görüyor musun Dirsehan senin oğlun ayırsız çıktı. 47'nin yanına aldı, oğuzun üstüne yürüdü. Nerede güzel varsa çekip aldı. Ak saçlı ihtiyarlara sövdü, anaları ağlattı. Akan durusudan haber geçer, Aladağ'dan haber aşar. Hanlar Hanı Bayındır Hana ulaşır. Dirsehanın oğlu neler ediyormuş deyip sana kızar, kızınca da gününden önce ölümün olur. Bu hayırsız oğlanı ne yapacaksın? Onu öldür, öldür ki sen sağ kalasın. Kalk Dirsehan, oğlun anasını yanına alıp göğsü güzel kaba daha hava çıktı. Al şarabın keskininden içti, anasıyla söyleşti, seni öldürmeyi kurdum. hanım durmak, kalk, o seni öldürmeden sen onu öldür. Dirsehan, nametlerin sözüne inandı ve. ''Madem ki öyle getirin de öldüreyim.'' dedi. Nametler. ''Senin oğlum bizim sözümüzü dinler mi hanım?'' ''Bizim sözümüz de gelmez. Kalk yerinden, doğrul.'' ''Yiğitlerini, oğlunu yanına al, ava çık.'' ''Avlanırken bir yolunu bulup oğlunu oklamaya bak.'' Dediler ve çekip gittiler. Ertesi sabahın dirse han oğlancığını yanına alıp yiğitleriyle birlikte ava çıktı. Oğlancık olanlardan habersiz avlanırken... Namertlerden biri yanına gelip, Bak oğlum, baban oğlum geyiği önüme sürüp önümde tepelesin ki onun at sürüşünü, ok atışını, av avlayışını göreyim. E, göreyim de onunla övüneyim diyor. Dedi, hiçbir şeyden haberi olmayan oğlancık, babam at sürüşümü, kılıç çalışımı, ok kullanışımı görsün diye geyiği sürdü, babasının önüne getirdi. Önünde öldürdü. Bu anda demin oğlana giden namertler hemen Dirse Han'a koştular. Gördün mü dirsahan? dediklerimiz nasıl doğru? Ovada bu kadar yer varken oğlan sürdü geyiği senin önünde öldürdü. Sana gözdağı vermek ister. Bu geyiği öldürdüğün gibi seni de öldürürüm demek ister. O seni öldürmeden sen onu öldür hanım. Diye söylediler. Dirsahan Han namertlere kandı ve önünde geyiği öldürmekle meşgul olan oğlunu iki omuzun ortasından okladı. Oğlancık atının boynuna sarılıp Yere yıkıldı Dirse Han oğlancının kanlar içinde yere yığıldığını görünce Üstüne kapanmak istedi Namertler atının yönünü evine çevirdiler Ve yola çıktılar Dirse Han'ın hatunu Oğlunun ilk avıdır diye Kırk güzel kızı yanına alıp Dirse Han'ı karşılamaya gitti Biraz sonra çıkıp geldiler Dirse Han'ın sağına baktı Oğlancını göremedi Soluna baktı göremedi Al benzi soldu Kara kara gözleri yaşlarla doldu Bağırıp Dirse söyledi Görelim ne söyledi Başımın bahtı Evimin tahtı Han babamın güveysi Kadın anamın sevgisi Göz açıp da gördüğüm Gönül verip sevdiğim Dirse Han'ım Göğsü güzel kabadağa Ava çıktın İki gittin bir geliyorsun Yavrum hani Karanlık gecede doğrduğum oğul hani Dirse Han susuyordu Dirse Hatun bir daha söyledi... Karşı da bir oğul uçurdunsa... Söyle bana... Aslana kaplana yedirdinse... Söyle bana... Coşkun akan sulara kaptırdınsa... Söyle bana... Kara gizli düşmana kaptırdınsa... Söyle bana... Söyle de han babamın yanına varayım... Ağır hazine bol asker alayım... Azgın dinli düşmana varayım... Oğlumun hesabını sorayım... Nerede oğlum... Dirse hanım söyle bana... Kara kaşım kurban olsun sana. Diye ağlayarak himledi. Dirsehan ne diyeceğini bilemedi. Bu arada kırk namertlerden biri. Dirsehan sarhoştur onun için cevap veremez. Tasalanma oğlun sağdır avdadır bugün yarın gelir. Dedi. Dirsehan hatun namerde inanmadı. Kırk ince kızı yanına aldı oğlancığını aramaya gitti. Yaz kış kar erimeyen kazılık dağına geldi. Biraz ötede bir derenin içinde karga kuzgun inip çıkıyordu. Atını ökçeledi, o tarafa sürdü. Bir de baktı ki oğlancığı yerde oklanmış, yatıyor. Atından indi, oğlancığının yanına gitti. Ağlayıp oğlancığına söyledi. Görelim ne söyledi. Akar senin suların kazılık dağı akmaz olsun. Biter senin otların kazılık dağı bitmez olsun. Kaçar senin geyiklerin kazılık dağı kaçmaz olsun. Aslandan mı oldu, kaplandan mı oldu söyle bana. Bu kaza sana nereden söyle bana. Kara kaşım, kara gözüm kurban olsun sana. Oğlan anasının sesini duyunca gözünü usulca açtı, başını kaldırdı. Baş ucunda anasını görünce söyledi. Görelim ne söyledi. Ak sütünü emdiğim kadınım ana. Ak saçlı değerli canım ana. Akarsularına lanet etme kazılık dağının suçu yoktu. Bitelli telli lanet etme. Kazılık dağının suçu yoktur. Kaçar geyiklerine lanet etme. Kazılık dağının günahı yoktur. Aslanına kaplanına lanet etme. Kazılık dağının suçu yoktur. Edersen babama lanet et. Bu suç babamındır. Oğlunun konuşmasına bir hatun. Sevinç gözyaşı dökerek. Yeren çok kötüymüş oğul. Ne yapacaksın? Diye ağlayınca boğaçan. Ağlamakalı. ''Sen gelmeden bozattı Hızır geldi.'' ''Eliyle yarama üç kere sıvazladı ve bu yaradan sana ölüm yoktur oğul.'' ''Dağ çiçeğiyle ananın sütü merhemdir.'' dedi. Bunu duyan kırk ince kız hemen etrafa dağıldılar. Dağ çiçeklerini toplayıp getirdiler. Dağ çiçeğiyle ana sütünü karıştırdılar, merhem yaptılar. Alıp oğlanın yarasına sürdüler. Oğlan hemen toparlandı. Onu da bir ata bindirip Oğuz'a geldiler bir hikmete teslim edip dirsahandan gizlediler. Ataya çabuk, ozan dili çevik olur derler. Oğlan yarası 40 günde iyileşti. At biner, kılıç kuşanır, av avlar, kuş kuşlar oldu. Yerin kulağı vardır derler. Namertler Boaçan'ın ölmediğini duydular. Hemen aralarında söyleşmeye başladılar. Boaçan yaşıyor. Eğer Dirsehan olancanın ölmediğini öğrenirse hepimizi kırar geçirir. Ee, ne duruyoruz öylese? ondan önce davranıp Dirsehan'ı tutalım, ellerini bağlayalım, kıl sicimi boynuna takıp alıp kafirlerini atalım. Diye karar verip Dirsehan'ı tuttular, ak ellerine bağladılar, kıl sicimi boynuna geçirip ak etinden alkanı fışkırıncaya kadar dövdüler. Dirsehan yaya kendileri atlı kafirlerine doğru yol aldılar. Dirse tutsak olduğundan Oğuz beylerinin haberi yoktu Yoktu ama Dirsa hatun duymuştu Koştu oğlancığına gitti söyledi Oğul kırk namertler babanı tutmuşlar akellerini ardına bağlamışlar Kıl sicimi boynuna geçirmişler Kendileri atlı babanı yaya yürütüp kafir illerine yönelmişler Hanım oğul kalkıp yerinden doğrul Kırk yiğidini yanına al da gidip babanı kırk namertten kurtar Baban sana kıydı diye sen ona kıyma. Boğaçan anasının sözünü tuttu. Hemen ak kirişli katı yayını aldı. Kara çelik öz kılıcını kuşandı. bedeviyatına bindi. Kırk yiğidini de alıp babasının peşine düştü. Gece gündüz at teptiler. Bir yere geldiler. Namertler orada konaklamışlar. Al şarabın keskininden içiyorlardı. Boğaçan atını hızla oraya doğru sürdü. Boğaçanın geldiğini gören namertler sarhoş olduklarından geleni tanımamışlardı. Başladılar konuşmaya. İçlerinden biri... Şu gelen yiğidi de tutalım. ikisini birden kafire verelim. Değince Dirzah'an... Be hey kırk yoldaşım aman. Aman diyene yok Güman. Ellerimi çözüp beni bırakın. Kolca kopuzumu da elime verin. Gidip o yiğidi ben yakalayayım. Sonra beni ister öldürün ister salın. Dedi namertler ellerini çözdüler. Kolca kopuzunu da eline verdiler ve saldılar. Dirse Han gelen yiğidin oğlancı olduğunu bilmeden yanına vardı söyledi Görelim ne söyledi Boynu uzun bedevi at giderse benim gider Senin de bin itin varsa söyle bana Ağlından on bin koyun giderse benim gider Senin de şişliğin varsa söyle bana Deve ağlından deve giderse benim gider Senin de yükletin varsa söyle bana Ak yüzlü, ala gözlü gelin giderse benim gider Senin de nişanlın varsa söyle bana Aksakallı ihtiyarlar giderse benim gider Senin de baban varsa söyle bana Benim için geldinse oğlancığımı öldürmüşüm Günah senin değil benimdir geri dön Oğlan da babasına söyledi görelim ne söyledi Boynu uzun bedevi atlar giderse senin gider İçinde benim de binitim var Aldan on bin koyun giderse senin gider. İçinde benim de şişliğim var. Deve ağlından deven giderse senin gider. İçinde benim de yükletim var. Altın başlı evler giderse senin gider. İçinde benim de nüşanlım var. Aksakallı ihtiyarlar giderse senin gider. İçinde benim de aklı şaşmış ihtiyar babam var. Deyince Dirsehan oğlancığı olduğunu anladı. Sarıldılar, sarmaştılar. Boğaçan kırk yiğidini etti, hepsi bir oldular, alca şarap içip sarhoş olmuş 40 namerde saldırdılar. Kiminin başını kestiler, kimini kaçırdılar. Hep birlikte evlerine döndüler. Dirsahan oğluna tekrar beylik verdi, taht verdi. Dede Korkut geldi, boy boyladı, soy soyladı ve bu Oğuzname'yi düzdü. Yerli kara dağların yıkılmasın Gölgeli kara ağacın kurumasın Durmadan akan suyun kesilmesin Koşarken bozatın düşmesin Çaldığında kara çelik öz kılıcın bükülmesin, Düştüğünce alaca parçalanmasın Ak sakallı babanı Ak saçta ananı Tanrı ağlatmasın. Tanrı'nın aydınlattığı mumun sönmesin. Yüce Tanrı seni namerde muhtaç etmesin. Amin amin diyenlerin günahını Tanrı bağışlasın.